Avrupa ne konuşuyor bakalım? Ee, Avrupa ne konuşuyor? Yani Avrupa'da da e, ABD'deki seçimler ve beklenen kırmızı dalganın Gelmemiş olması önemli gündem maddelerinden birisi tabii ki e, ama bu konudaki yorumlar daha çok önümüzdeki günlerde e, çıkacak. Ben daha çok Türkiye'de e, pek konuşulmayan, e, duyulmayan e, bir meseleyle başlamak istiyorum. Komşumuzda olan Yunanistan'da olan gelişmeler Yunanistan'daki telekulak skandalı e, büyüyor ve yeni boyutlar e, kazanıyor. Son olarak pazar günü Dokumento gazetesinde 33 kişinin daha ülkenin istihbaratı tarafından dinlendiğine dair bir araştırma yayınlandı. Bu kişiler İsrailli firma tarafından üretilen o meşhur Pegasus'un bir başka versiyonu, Predator tarafı, predatör tarafından e, casus yazılımı tarafından e, dinleniyor e, bu gazetenin araştırmasına göre e, ve bu dinlemelerin arkasında da başbakan Micho Takis e, bulunuyor. E, dinlenen kişiler enteresan e, iş insanları var eski bakanlar ve aileleri var. Gazeteciler var. Örneğin Katimerini gazetesinin genel yayın yönetmeni var. Ama bunların yanı sıra mevcut kabinedeki Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı da var. Yani yani e, e, İddiaya göre, e, Dokümento gazetesinin ortaya çıkardığına göre Miçotakis sadece muhaliflerini değil, aynı zamanda e, birlikte yürüdüğü insanları da e, dinliyor. E, Dokümento'nun e, bu şey yaparken, habere yayınlarken e, genel yayın yönetmeni şöyle bir yazı yazmış. Herkes gözetim altındaydı. Miçotakis'in siyasi mi halifleri ve Takisin çizgisine göre hareket etmeyen, öngörülemez olduğu düşünülen bakanlarda dahil olmak üzere çevresindeki herkes, herkes düşman, herkes tehlikeli ve herkes ona karşı en yakınındaki isimler bile bu paranoyadan nasiplerini almış durumda diyor e, buradaki e, yayın, yayın yönetmeni. E, öte yandan başka bir gazete e, TVXS e, şunu söylemiş, e, bakanlar başbakanın bilgisi dahilinde gözetlendilerse... Gözetleme skandalı herhangi bir Avrupa ülkesinde imsali olmayan bir boyut kazanmış durumda. Ama eğer ki başbakanın bilgisi dışında gözetlenip dinleniyorlarsa ülke her tür casus yazılımın yetiştiği vahşi bir ormana dönüşmüş e, demektir e, diyor e, Yunan. Hükümet tarafından gelen açıklamaysa bunlar araştırılmalı, haberde çok fazla anlatım var ama somut kanıt yok şeklinde bir açıklama geldi. Öte yandan baskılar artınca. Ee, ülkede casus yazılımının satışı konusunda bir yasak getirileceği konusunda da e, açıklama yapıldı. E, bu meselenin başlangıcı Temmuz ayına gidiyor. Temmuz ayında Sol Parti PASOK lideri e, Nikos Androlarkis'in telefonunda casus yazılımla dinleme girişimi yapmak üzere oraya bir link gönderildiği ortaya çıkmıştı ve daha sonra da yani Michotakis de kabul etmişti devlet tarafından izlendiğini ama bunun yasalara uygun yapıldığını söylemişti ama ya yanlış olduğunu söylemişti ve bunun ardından istihbarat şefi de istifa etmişti. Dolayısıyla Yunanistan'da 2023'te de e, seçimler var. Seçimler öncesinde böyle bol dinlemeli bir siyasi e, ortam var gibi görünüyor. E, bu seçimlerden önce seçimlerde herhangi bir şaibeyi de ortadan kaldırmak üzere e, bunun bir an evvel temizlenmesi gerektiğini söylüyor e, yorumcular. Bir de şey söyleyelim e, mesele sadece Yunanistan'la sınırlı değil. E, Avrupa'nın başka ülkelerinde de oluyor. Daha önce konuşmuştuk Polonya'da, Macaristan'da ve İspanya'da. İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez'in e, din, e, dinlendiği yönünde iddialar vardı. E, bu konuda Avrupa Parlamentosu'nda bir araştırma komisyonu kuruldu. Pega Araştırma Komisyonu diye. Bunun da sonuçları açıklandı. Raportör e, bir sunum yaptı. E, sunumda salı günü Polonya ve Macaristan'da bu tür yazılımların vatandaşları kontrol etmek ve bastırmak için kullanılan sistemin bir parçası olduğunu söyledi. Yunanistan'da da politik stratejinin parçası olduğuna dair işaretler var dedi. Şu bana çok enteresan geldi, tüm ülkeler e, bu casus yazılımlardan en az bir ya da iki tane almış durumda, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, gerçi her ülke bunu istismar etmiyor, yani yasalar dahilinde kullanıyor ama her ülke nereden en az bir hı? ya da iki tane almış durumda diye bir açıklama yaptı. Buyurun, siz bir şey nereden, söylüyordunuz ben, galiba. Nereden biliyorlarmış istismar etmediklerini? <gülüyor> Evet güzel soru pek çok ülkede gittiler işte gazetecilerle bunun hedefi olabilecek kişilerle konuştular. Onlardan edindikleri izlenim diyebiliriz buna galiba. Evet, yani bu son derece önemli bu açık şimdi ortaya koyduğun şeyler Avrupa ne konuşuyor da çünkü biz de herhalde bir değişiklik yapalım programımızda bundan uzun yıllar önce, 20 yıl kadar önce tamamını okuduğumuz 1984 romanını o George Orwell'in bir kez daha devreye sokmanın tam zamanıydı diye düşünmüyor değil insan. Peki benim anlam bu predator ya da predator sistemi cihazı neyse adı bu kimin malı? Bu şirket belli mi bunun sahibi? Ee, yani evet bunun da ait İsrail firma tarafından üretildiği söyleniyor ama satışının yasaklanması falan e, bana da çok garip geldi açıkçası. E, bana da hani çok e, anlayamadım. E, o yani de, Pekastus evet. gibi bu da Predator'da. Evet. Yani bu, bunları yasaklarlarsa belki o zaman bir P ile başlayan başka bir şey daha getirir İsrail. Güzel yani heyecan verici bir gelişme oluyor. <gülüyor> Aynen. Sizin... Gözleme devleti yani. İzleme, evet. İ... Gözleme devleti. Hani bunu nereden e, biliyorlar istismar edilmediğini diye sordunuz ya. E, o nokta enteresan aslında. Şimdi bu Dokumento e, gazetesi bu 33 kişinin e, ortaya çıkardıktan sonra e, bu kişileri aramış. Hani sizin böyle bir şeyiniz var mı? E, bu konuda bir farkındalığınız var mı? Demiş. Yani... Ee, sanıyorum tamamı bunun farkında olmadıklarını e, söylemiş. Ama öte yandan e, demin söylediğim PASOK liderinin e, cep telefonuna gönderilen casus yazılım e, indirme için link. Mesela bu da tamamen tesadüfen e, diyelim. E, rutin bir kontrol e, sırasında ortaya çıkıyor. E, PASOK lideri aynı zamanda Avrupa parlamentosunun üyesi o parlamentodaki rutin işte e, siber güvenlik e, kontrolü sırasında aa böyle bir link gelmiş e, diye ortaya çıkıyor dolayısıyla dinleniyor olmak gözetleniyor olmak ve bunun farkında olmamak e, yani en muhtemel senaryo e, bu bu gibi görünüyor e, İzlendiğini fark etmiyor insanlar. Evet yani neyse ki bir tek bazı ülkelerde hiç olmaması çok rahatlatıcı. Mesela Türkiye'de hiç duymadık böyle bir şey. Herhalde olmuyordur evet. diye rahat rahat rahat gezebiliriz. Mısır'da falan da olmuyor. Kopt zirvesinde hiç Mısır'da, olmuyor. evet orada Kop 20, 27'de de hiç olmuyor. Onu söyleyecektim. Yani çok ciddi skandallerin skandali olması lazım rezaletlerin rezaleti ama ses çıkmadı yani Re resmen aplikasyon mu diyorlar uygulamayı evet. casus yazılım. Cas Yok Yunanistan Al. öyle. Yunanistan'da da başka O bir resmi yazılım yani COP27 zirvenin sitesine girenlerin takibi takibi alındı. Güvenlik için ama. <gülüyor> şey turnike eden vesaire içeri girebilmek için bir uygulama yüklemeniz gerekiyor ama uygulamayla bütün yazışmalarınız, fotoğraflarınız falan delegelerin, aktivistlerin hepsine ulaşılabiliyormuş musun sirbeddin? Yani e-mail falan böyle hoş bir durum var. Neyse ki bazı ülkelerde işte Türkiye'de hiç olmuyor öyle şeyler. Evet, önümüzdeki yıl biz seçim dönemine gayet gönül rahatlığıyla gidebiliriz. Hiç Yunanistan gibi kaygılanmamıza gerek yok. Gerek yok, evet. E, Pegasus zaten çok iyi bir açıklama yapmıştı. E, i̇lk sorulduğu zaman bu büyük, e, skandal ilk patladığı zaman Pegasus şirketi. E Biz sadece güvenlik için e, kullanılan, garanti eden devletlere satıyoruz bunu demişti. Evet. Yani son olarak şey de söyleyeyim. Bu Avrupa Parlamentosundaki soruşturma komisyonunun raporunda şu da söyleniyor. Ya yani bu bu yazılımların eleştirel sesleri ve muhalifleri hedef alacak şekilde kullanımı. Avrupa'da hukuk ve demokrasi standartlarını tehdit edecek düzeyde e, diyor. Bu talı günü yapılan bir açıklama ve bana da şey çok enteresan geliyor. Yani bu konuda e, neredeyse hiçbir tartışma yok, hiçbir e, gündem yok. Yani Avrupa'da da e, yok. Gerçekten çok ilgi çekici. Yani başbakanın dinlenmesinden bahsediyoruz ya da bir başbakanın kendi bakanlarını dinletmesinden bahsediyoruz. E, gerçekten çok ee, ilgi çekici onların i̇lgi güvenliği içindir tamam evet ee, buradan e, İtalya'ya e, geçelim ee, İtalya'da önemli İtalya'da ve Avrupa'da önemli gündemlerden e, bir tanesi işte İtalya'nın kendi Kara, sularına, kara sularındaki dört kurtarma gemisi tarafından kurtarılan göçmenlerin e, karaya indirilmesine izin vermemesi. E, kimisi haftalarca e, denizde olan bu insanlar e, yaklaşık yani bir hafta kadar e, bekletildi yine denizde. E, Meloni hükümeti şey demişti e, seçimlerden önceki vaati biz göçmenlere karşı sert bir politika uygulayacağız e, demişti. Bunu da hemen fırsat olarak e, kullandı ve o politikanın ne olduğunu gösterdi. Ve biz bunları almıyoruz, kabul etmiyoruz. E, bu kurtarma gemileri hangi ülkenin bayrağını taşıyorlarsa e, o ülkelere e, gitsinler dedi. E, uzunca bir süre ayak diredi. Yaklaşık bir haftadan sonra e, üç gemideki e, göçmenler indirildi. En son salı günü e, bir, bir gemidekiler de indirildikten sonra e, üç gemidekiler e, indirilmiş oldu. Sanıyorum to toplam rakam 800 küsur e, ama dördüncü gemidekiler kaldı. Onlar 18 gündür denizde e, ve bu kurtarma gemisinin işte yönetiminde olan STK gemide durumunun, insanların durumunun son derece kritik olduğunu, ölüm riskinin olduğunu söyledi ama buna rağmen kabul edilmedi ve sonra o gemi Fransa'nın Korsitliği limanına doğru, da, doğru e, yol almaya başladı. Henüz e, varmadı benim baktığım son haberlere göre. E, yani Fransa e, bir yandan İtalya'nın e, bu yaptığının kabul edilemez olduğunu söylüyor. Ama bir yandan da işte gemideki göçmenlerin hayatını riske atmalarının söz konusu olmadığını söylüyor. Dolayısıyla Fransa bunları e, bu göçmenleri kabul edecek. Meloni'de Fransa'ya e, kalpten teşekkürlerini sundu. E, i̇şte Avrupa dayanışması budur e, minvalinde. E, i̇şte şimdiye kadar bu yükün tamamını biz ve diğer Akdeniz ülkeleri alıyordu. E, Fransa'nın kararını ne kadar takdir ettiğimizi, onlara ne kadar teşekkür olduğumuzu söylemek istiyoruz e, dedi. Yani Meloni bir noktada yapmak istediğini yapmış oldu. İşte rakamlara baktığımızda İtalya'ya bu yıl gelen gemilerle gelen göçmen sayısı 89 bin. Geçen yılın aynı döneminde 57 binmiş. İşte önemli bir artış olduğu söyleniyor. Meloni hükümeti bu politikalarını sürdürüyor. de söyleyelim, yani Avrupa'nın dayanışması gerek ve bu sığınmacıların yükünün sadece İtalya'ya ve Akdeniz ülkelerine. Bırakılmaması gerek şeklinde yorumlarda var. Ee, İsviçre'den Argauer Zeitung gazetesinde şöyle bir yorum var örneğin. E, teknelerle açık ara en fazla sayı, sığın en fazla sayıda sığınmacının geldiği İtalya. Almanya'nın, Norveç'in, İspanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin en azından kendi bayraklarını taşıyan gemiler tarafından kurtarılan insanları neden kabul etmediğini anlayamıyor. AB düzeyinde hiç değilse bu asgari dayanışma var olsaydı hiçbir gemi kendisine bir liman tahsis edilmesi için bu kadar çok beklemek zorunda kalmazdı diyor. Bu yükün... Paylaşılması gerektiğine yönelik böyle yorumlar da var çokça. Peki burada aklıma gelen bir soru var. Onu seninle paylaşmak istiyorum. Kaygı daha doğrusu mesela 18 gündür denizde bekleyen çok sayıda göçmenden bahsetti, bahsettim biraz önce ki bunu sık sık... Sayısız örneğine rastlıyoruz yani sık sık rastlıyoruz buna. Peki bu insanlar e, denizde gemide beklerlerken ne ne içiyorlar? Nasıl temizliklerini falan sağlıyorlar? Bu, bu konuda bir bilgi var. Valla bunu ben de dün bu haberleri hazırlarken e, aklıma geldi. <gülüyor> e, bir sonraki göçmen haberinden bahsettiğimde bu sorunuzun yanıtını da vereceğim. Bu bir eve devini iyi yap. Çünkü benim de hakikaten espri bir çok merak ettiğim ve dehşetle izlemeye çalıştığım bir konu. Bu da bizim de yani açık gazetede çok en ön planda izlemekte olduğumuz bir konu bu yani. Evet. Bu arada şey de söyleyelim. Ee, İtalya'nın yeni başbakanı Meloni... Ee, ilk yurt dışı seyahatini Brüksel'e gerçekleştirdi. Ee, i̇lk seyahat yeri olarak burayı seçmesinin sembolik bir anlamı olduğu ve işte Avrupa Birliği'ne verdiği önemi e, göstermek istediğine dair e, yorumlar var. E, muhalefet lideriyken e, Avrupa Avrupa Birliği'yle ilgili çatışmacı mesajlar veriyordu ama bu Brüksel ziyareti sırasında son derece ılımlı ve olumlu mesajlar verdi. E, İtalya'nın Avrupa'da daha önemli roller üstlenmek istediğini e, söyledi. E, bu konuda Belçika'dan de Morgan gazetesinden bir yorum aktarayım. E, Meloni niye böyle yapıyor? Yorumcu şöyle cevap vermiş. Artan ulusal borç ve büyüyen bütçe açığı İtalya'da kabul edilebilir sınırları aşıyor. Adım adım yaklaşmakta olan durgunluk nedeniyle İtalya Avrupa'dan gelecek yardımlara ciddi ihtiyaç duyuyor. Ee, İtalya 200 milyar avro ile Avrupa Birliği'nin korona kurtarma fonunun en büyük alıcısı konumunda. Ee, i̇şte Meloni'nin bu e, bir takım e, maddi nedenlerle e, Avrupa Birliği ile olumlu ilişkiler e, geliştirmeye çalıştığı görülüyor. Evet. Bu deyip e, şeye geçiyorum. E, geçen haftadan devam şeklinde Elon mask Twitter'da neler yapıyor ondan bahsedeyim. E, çalışanların yaklaşık yarısını 3700 kişi işten çıkardı. Ama sonra onların bir kısmını geri çağırdı. E, şöyle e, Elon mask e, bir tweet atıyor. Diyor ki işte. Twitter'a da şu özelliği geliştirmek üzere çalışıyoruz diye bir tweet'i var. O tweet'i eski bir Twitter çalışanı alıntılamış. Diyor ki sen bu özellik üzerinde çalıştığını söylüyorsun ama o özellik üzerinde çalışan ekibin tamamı kovuldu diyor. E, gerçekten de böyle yanlışlıkla kovulan e, pek çok insan e, olduğu söyleniyor ve e, bunları e, geri çağırıyor şimdi Twitter. E, Musk bunları bu insanları işten çıkarırken Twitter'ın her gün dört milyon dolar zarar ettiğini söyledi. Bu yüzden çıkarıldıklarını söyledi. Ama çalışanlar işten çıkarıldıklarını da e-mail hesaplarına ya da Slack hesaplarına giremediklerini fark etmişler. Bu şekilde gönderilmiş. İşte Tik uygulaması 7 Kasım'da devreye girecekti. Seçim sonrasında Avrupa... Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonrasında bıraktı. Dokuz kısmı bıraktı. Ben de takip ediyorum sürekli mavi tikleri. Henüz e, şey yapmadı. O yeni uygulamaya geçmedi ama yakında geçeceğini söylüyor. Yani paralı uygulamaya yani. Evet. Pardon, evet. evet. Ayrık sekiz dolar. Evet. E, ders standarttan e, bir e, yorum aktarayım. E, Elon Musk ne kadar özgüvenli gözükmeye çalışırsa çalışsın. Sosyal medya labirentinde yolunu kaybetmiş bir şekilde amaçsızca dolanıyor. Yalnızca bir vizyoner ve girişimci olarak kendi itibarını zedelemiyor. Aynı zamanda Twitter'a da zarar veriyor. Daha çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Volkswagen grubu ve General Motors reklam vermeye ara verdi. Reklam söyleminin hızla büyümesi nedeniyle Coca-Cola ve Spotify'ı da temsil eden IPG reklam grubu da müşterilerine bir süre bekleme tavsiyesinde bulundu. Bize de Elon Musk'ın Twitter'ı uçuruma sürüklemeden direksiyonu vaktinde kırmasını ummak kalıyor demiş. Yani gerçekten Elon Musk öyle amaçsızca labirentte dolanıyor gibi görünüyor. Twitter'daki gelişmeleri de takip etmeye devam edeceğiz. Evet tabi bu arada Meta'yı da bu eski Facebook'un ana şirketi galiba değil mi? Evet. O başkanı da binlerce kişi şey yaptı İşten attı. Evet attı. Yani o sayıyı şimdi tam hatırlamıyorum ama yani 17 bin gibi bir şey kalmış aklımda ama çok daha da fazla olabilir. Şimdi bulamadım bu haberi ama inanılmaz şeyler olmaya devam ediyor yani. Evet. Aynen öyle. Biz de bunları takip etmeye devam edeceğiz. Eurotüpx'ten bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hadi, hoşça kalın.